Radyo Agos Günaydın, Pari Luis Rojbaş, Kalimera merhaba. Radyo Agos'tan üçüncü kez merhaba. Yeniden bir cumartesi sabahı saat 9. Bugün 24 Kasım, aynı zamanda Öğretmenler Günü. Ee, Karin de günaydın desin, ben de onun Öğretmenler Günü'nü kutlayayım. <gülüyor> günaydın herkese, sağ olasın Robert. Bizim programın bir başka öğretmeni daha var. O da Şuşan Özoğlu. Aypenkin bölümünü yapıyor biliyorsunuz. Ermenice öğretiyor. Bu programda da öğretmenlik yapıyor. Onun da öğretmenler gününü kutluyoruz. Aynı zamanda bütün öğretmenlerin. Hoş geldiniz. Bu hafta yine hem Agos'un gündemini Radyo Ağustos'a taşıyacağız. Hem de Agos'ta yer almamış da olsa başka konulara da değineceğiz. Bunların başlıcısı Pınar Selek davası. Biliyorsunuz. Pınar Selek yıllardır, yanılmıyorsam 13 yıldır bir yargı cenderis tarafından sıkıştırılıyor. Türkiye'de yaşamasına neredeyse izin verilmedi. Yurt dışında Avrupa'da yaşamak zorunda bırakıldı. Bir kabusu yaşıyor yıllardır ve o da devam ediyor. Bugün yine bir yargı kararıyla geçen Perşembe günü iki gün önce bir şoka daha uğradık. Karin'le uzun uzun bu konuyu konuşacağız. Karin hem Pınar'ın bir arkadaşı. Hem de davayı yakından takip eden bir isim olarak bu meseledeki hepimizin bildiği ama unutmamamız da gereken aynı zamanda sürekli tekrarlamamız gereken hukuksuzlukları, haksızlıkları, adaletsizlikleri bir kez daha anlatacak bize. Agos'un gündeminde ne vardı Karim bu hafta? Bu hafta bir hayli doluyduk yine. Manşetimiz aynı zamanda geçen haftadan devam ettirdiğimiz, ayrıntılandırdığımız bir konu. Taner akçam ve Ümit Kurt'un birlikte kaleme aldıkları iletişim yayınlarından çıkan kanunların ruhu Enval-Metruke kanunlarında soykırımın izini sürmek e, kitabından yola çıkarak e, Fundatos'un e, Taner Akçam'la e, uzun soluklu bir söyleşi yaptı. E, Lozan'dan mal kaçırma başlığıyla konuyu gündeme taşıdık ve aslında e, Cumhuriyet'in e, kurucu anlaşmalarından olan Lozan'ın bir anlamda karanlıkta kalan e, kamuoyu bilgisinden kaçırılmış olan E, kılıfa uydurma e, diyelim e, maddelerini yöntemlerini de e, Taner Akçam'dan e, öğrenme şansımız oldu. Görünürde e, malının başına gelecek Ermenilerin malına e, geri alma hakkına sahip olması diye bir süreç yaşanmış ama aslında biz bu e, O Ermenilerin o malın başına gelmemesi için ne mümkünse yapıldığını bunun için gerek bürokrasinin gerek dönem basınının provokatif yayınlarıyla e, gerek meclisin e, çok özel e, çalışmalar yürüttüğünü e, öğrendik Taner Akçam'dan. Ve her ne kadar tüm bir hukuki süreci e, gösterse de e, aslında Taner Akçam son noktada yine bunun ne kadar vicdani bir mesele olduğunu da vurguladı. Evet. Burada dikkat çekilmesi gereken bir mevzu yani Türkiye'nin e, altını çizerek tekrar şey yapıyorum. Türkiye Lozan'da e, 1915'te topraklarından sürülen veya öldürülen Ermenilerin e, malına, mülküne, bağına, bahçesine dair haklarını Lozan'da tanımış olmasına rağmen yani bu insanların eğer mallarının başında bulunurlarsa 1924'te e, onların haklarını, paralarını, ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen daha sonra Lozan imzalandıktan sonra e, o hakkın elde edilmemesi için ne gerekiyorsa yaptığını yani insanları sınır dışına e, ittiğini, gönderdiğini, sınır dışına çıkmış olanlar geriye dönmek isterlerse onların gelmesine izin vermediğini e, anlatıyor. Bu e, hep pek çoğumuzun bilmediği e, bir olguydu. Taner Akçam ve Ümit Kurt aynı zamanda Türkiye'nin e, çeşitli yasalarla Cumhuriyet tarihi boyunca Gayrimüslimler, Ermeniler hakkında uyguladığı çeşitli yasalarla, hukuki düzenlemelerle soykırımın hukuki zeminini malmük mülk temelinde sağlamlaştırdığını yani hukukla soykırımın devam ettiğini de söylüyor. Zaten vurguladığı konulardan biri de soykırımın bir hukuksuzluk, hukuk dışı bir mevzu olmadığı tam tersi hukukla desteklenen, hukuka içkin, hukuka dair de bir şey olduğu. Bir başka meselemiz yine Agosto'ya yer verdiğimiz ve Ermeni toplumunun gündemini meşgul eden e, Beyoğlu seçimleriydi. Ee, geçen hafta kısaca bahsetmiştik Beyoğlu oran Vakfı'nda iki seferdir e, hileli yolsuz seçimler yapılıyor ve orada antidemokratik bir yönetim e, devam ediyor. E, Ermeni toplumunun sivil kesimleri, e, şeffaflaşma yanlısı, çoğulculuk yanlısı kesimleri e, bu duruma karşı çıkıyor. Bir mücadele var orada yönetimin e, seçimle, e, demokratik bir seçimle el değiştirmesi için bu hafta bu pazar günü Bu kilisede, Beyoğlu oran Kilisesi'nde pazar ayininden sonra bir mumlu protesto e, yapılacak. Yönetimi protesto edecek insanlar. E, Ermeni toplumundan, cemaatinden insanlar. Bu ilginç bir durum çünkü kilisede bir protesto çok alışık olduğumuz bir durum değil. Ama bu son derece barışçıl. Sadece ayinden sonra e, kilise avlusuna ellerinde mumlarla çıkmak ve yönetimi sağduyuya, e, demokratik ve şeffaf yaklaşımlara davet eden, Bir protesto eylemi olacak çağrıları da son derece barışçı sadece biz çocuklarımıza temiz bir yönetim temiz bir kilise temiz bir vakıf bırakmak istiyoruz oradaki hakkımızı aramak istiyoruz diyor insanlar bu durum bizi sevindiriyor. Çünkü Agos'un başından beri savunduğu ilkeler yani Ermeni toplumunda da şeffaflaşma isteğinin halk tarafından Ermeniler tarafından ne kadar sahiplenildiğini gösteriyor ve barışçı bir eylemle de buradaki protesto dışa vuruluyor. Açıkçası biz gönülden destekliyoruz bu tip eylemleri. Kesinlikle öyle çünkü bir yanıyla da artık bir kilisenin ya da bir vakfın sadece kendi bulunduğu semple sınırlı değil Ermeni toplumunun tamamını ilgilendiren bir konu olduğu ve halkın yeri geldiğinde inisiyatif kullanabileceği ve büyük bir saygıyla ama kararlılıkla tepkisini gösterebileceği yönünde bir eylem olacak. Bir diğer e, haberimiz e, Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkileri en azından e, ulaşımda yakınlaştıracak e, yeni bir müjde. Türkiye ve Ermenistan arasında Van Yerevan e, uçuşlarının başlamasıyla ilgili bir süreç gündemde. Türkiye-Ermenistan İş Geliştirme e, Konseyi Başkanı Arsen Hazaryan Türkiye ile ortaklarıyla bir an önce bu uçuşları başlatmak istediklerini e, ancak e, kar edebilecekleri küçüklükte bir uçak henüz bulamadıkları için zamanda bir kayma olduğunu bizimle paylaştı. Van Yerevan uçak seferleri eğer yerleşirse 25 dakikada bir coğrafyayı zaten ayrı olmadığı diğerine bağlamak ve özellikle diaspora Ermenilerinin Doğu Anadolu'dan gezilerini, Van, Kars vesaire tamamladıktan sonra Ermenistan'a gitmeleri keza tersi olarak da büyük bir hareketliliğin yaşanması gündemde olacak. Yani Ermenistan'la Türkiye arasında sınır kapalı ama bu kapalı sınıra rağmen yeni köprü arayışları var. Arsen Gazaryan'ın yani Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi Başkanı olan Arsen Gazarya'nın Türkiye ve Ermenistan devletlerinin bu uçuşlara yeşil ışık yaktığı. Açıklaması da iyi bir gelişme olarak görünüyor. Kesinlikle dileriz bu ulaşımdaki ve iki halk arasındaki tüm birbirini bulma çabaları siyasette de karşılığını bulsun. Bazen de yukarıdan aşağı doğru değil belli ki aşağıdan yukarı doğru da bir devinim mümkün olabiliyor. Bu hafta yer verdiğimiz ilginç röportajlardan biri bence fazlasıyla ilginç. Ve Galata'da 10 yıldır yaşayan, Dominikan Manastırı'nda yaşayan Katolik Rahip Alberto Ambrosio ile yaptığımız röportajdı. Ferda Balancar yaptı bu röportajı ama sen de oradaydın. Sen de meraklı olduğun için gittin <gülüyor> o sohbete katıldın. Rahip Ambrosio Dervişler adlı bir kitap yazdı. Çok yeni bir kitap bu. Yanılmıyorsam kabalcı yayınları tarafından basıldı. Ve Mevlana'nın düşünce ve inanç yapısını Ele alıyor, inceliyor. Mevlevizm üzerine bunun hem dini hem de son zamanlardaki popüler etkileri üzerinde araştırmalar yapmış. Ve batıda bu konuyla ilgili araştırmaların yetersiz kaldığını, Mevlana'nın çok fazla poplaştırıldığını, İslami özünden arındırıldığını ileri sürüyor Rahip Ambrosio. İlginç bir nokta da, Mevlana'yı daha iyi anlayabilmek için, daha doğrusu Mevlana'yla Hrist Mevlana'da Hristiyanlık ve İslam arasındaki etkileşim izlerini görebilmek için özellikle Ermenice ve Rumca kaynaklara bakmak gerektiğini söylüyor. Çünkü Konya'da Ermeni ve Rum nüfus fazlasıyla vardı Mevlana'nın yaşadığı yerde ve eğer bir etkileşim olmuşsa mutlaka bu Ermeni ve Rum kaynaklarında zikrediliyor. ...olsa gerek diyor. Bu da ilginç bir yaklaşım. Demek ki hala Mevlana üzerine yapılacak çok araştırma ve söylenmesi gereken çok söz var. Kesinlikle öyle. Bir de düşünün katolik bir rahip karşımızda Alberto Ambrosio. Ve aslında çok oryantalist yaklaşımlarla ele, ele alınmış bir konu. O ise tam böyle bir konuyu içeriden özellikle bir kendi toplumuyla paylaşma derdinde... ...ama burada yaşadığı için, yaşadığı süre 10 yılı da bulduğu için... Aslında bir nevi e, Mevlana'yla da özdeşleşmiş. E, garip bir şekilde o hani e, ruh bir yerden sonra geçer ya. E, sonuç itibariyle Mevlana'nın e, İran ve Dönemin Selçuklusu arasında, dolayısıyla günümüzün İran ve Türkiye'si arasında bir e, miras kavgasına da yol açtığını belirtirken, evet Farsça yazılmıştır Mevlevi, e, e, Mevlana Mesnevi, e, Me, Mevlana'nın eseri ama e, kendisi aynı zamanda e, bunu Konya'da yazdığı için bu toprakların da parçasıdır diyor. Kendi yaptığı da bunun bir diğer örneği olsa gerek. Ee, bu hafta Gazze'deki olaylar vesilesiyle e, Hrantig Ödülü sahibi Harets gazetesinin ünlü muhabiri Amira Hasla da konuştu. Fatih Yükselandileri arkadaşımız Amira Has konuya nasıl yaklaşıyor? Sen biraz önce iyi özetledin bana. Ee, i̇nşallah şimdi de başarırım. Ee, tabii çok daha geniş bir perspektiften yaklaşıyor. Bir kere en önemli vurgularından biri konunun Gazze saldırısının İsrail'de sadece bir iç siyasi yatırım olmadığı, evet yaklaşan seçimlerden ötürü şiddetin tırmandırılmasının meşru görüldüğü ama bir yanıyla da zaten İsrail'in, Filistin'in kendine has olarak saldırılardan bağımsız sürekli, bir o saldırgan tutumu İsrail'in yaklaşımından oraya yönelik bombardımanlarından bağımsız olarak ürettiği yönünde yani kamuoyunda böyle bir dezenformasyon oldu bunun seçimle beraber sürekli sıkıştırıldığını belirtiyor. Bir diğer e, vurgusu ise e, bölgede e, Türkiye'de başta olmak üzere e, Katar ve benze, e, Mısır ve benzeri ülkelerin e, oynadığı rol. Dolayısıyla e, çoklu aktörlü e, bir süreç söz konusu ve e, Gazze'nin Filistin ulusal yönetiminden ayrı tutulduğunu kendi içinde yalıtıldığını şimdi ise e, Batı Şeria başta olmak üzere Gazze'ye tekrar sahip çıkıldığını İsrail'in de bu ani gelişmeyi görüp hop dediğini, deme çabasına girdiğini. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde burada yine bir siyasi iktidar mücadelesinin görüleceğini belirtiyor. Daha da güzel özetledin bu sefer. Peki. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Bahsetmek istediğimiz birkaç konu daha vardı. Ama sohbeti fazla uzatmadan arada arada şarkı çalmak yönünde Açık Radyo'nun biz amatör ve çok yeni radyoculara uyarısı var. Bunu dikkate alıyoruz. Biliyorsunuz bugün aynı zamanda Cumartesi annelerinin Galatasaray'da oturdukları yerde bir kez daha oturacakları gün. Yani bir cumartesi. 27 Mayıs 1995'ten beri Galatasaray Meydanı'nda kırmızı karanfillerle ve kaybedilen, yok edilen, mezarı dahi bulunmayan, bulunamayan maalesef çocuklarını istemek için, onların hiç değilse mezarlarına sahip olabilmek için oturuyorlar. Bugün 400. kez bir araya gelecekler. Onlar için geliyor. Bajardan o git ama e, karinler icad diyorum o git nasihat demek zazaca e, bu şarkının sözlerini bize bir kere okusun Türkçesiyle. Be oğul benim güzel oğlum Şivan ateş düşürme ocağıma. Be kızım benim güzel kızım Kor düşürme yüreğimi. Zorla zorla zorla zor ile kopardılar toprağımızdan. Zorla gönderdiler sürgünü. Ta Konya iline sahardısız komşusuz kimsesiz bir çare. Nasıl kalabilirdik? Güneşe karşı sabah duasını, ateşin kutsallığını, yaban hayatı unutmadık asla. İzlerimizi kaybettirmeden tüm insanlıkla barış içinde bu kutsal topraklarda şitten beri varız. Evet. Zora zora zora zora, ma vetimäi herdani kora. Zora zora sägen käydimme, ta suka konya Bejuan, hänin lalo kerbimme, be kaspevaier be jiran bimme, be sivbe sitar teinamendimme, sä bündimme. -la -la la -la Me laulo, delalo, jene che namana main ta sodri karam ha khala azri se main manzri ay nikade hasti main rawre chakhov vindne kay main mahar de bambaray pesaro shitrana asti main delalo Pınar'a, Pınar, Pınar Sele'ye buradan İstanbul'un göbeğinden hasretle bir selam göndererek onun davasını konuşmaya başlayalım. Biz çarşamba geceleri sabahlıyoruz bilen biliyor zaten. Perşembe sabahına uzuyor çalışmamız. Gazeteyi bitiriyoruz ve sonra da evlere dağılıyoruz. Sen eve gittin birkaç saat muhtemelen geçirdin ama ondan sonra Pınar'ın davası vardı ve Çağlayan'daydın. Neler oldu Perşembe günü? Ee... Tarifi imkansız şeyler yaşandı aslında ve 14. yılında bu tarifi imkansız şeyler yaşanmaya devam ediyor. Son gelişmede şöyle bir şey var. Belki hani ilk başına eğer gitmek gerekirse Mısır Çarşısı davası diye Pınar Selin'in adıyla özdeşleştirmeye çalıştıkları bir komployu kurdular. 14 yıl önce ve bunun özü aslında Pınar'ın o dönemde Kürt hareketine dair yaptığı sosyolojik çalışmaya dayanıyor. O çalışmaya... Gözaltında el kondu çalışma kaybedildi çok ağır işkencelerden geçti Pınar Selek e, zamanında görüştüğü bu kişilerin ismini verip muhbirlik etmediği için e, derken Mısır çarşısında e, patlayan ve aslında gaz kaçağından o, olduğu da anlaşılan patlamanın Pınar Selik'in üzerine yıkılması ve onu bu patlamadan sorumlu kişi gösterebilmek için de bir hayali örgütün kurulması icap etti. Bu komplo yıllar yılı gündeme taşındığı bir kişilik katli olarak düşünün hani çalışma yapan bir insan ama düşüncelerinden dolayı da değil ki bu da yeterince kötü ama Bir katliam sanığı olarak lanse edildi kamuoyuna. Kamuoyu e, Türkiye'de de dünyada da bu oyunu tabii yutmadı. E, giderek artan bir şekilde... Desteğini, ilgisini esirgemedi. Ee, oyunu da gördü neden gözdağı verildiğini, Pınar'ın neden e, tehlikeli addedildiğini. Çünkü o da bir yandan çalışmalarına devam etti. Ee, en büyük e, gücü odur, e, umudunu korudu, e, inancını korudu ve emeğini sürdürdü. Dolayısıyla daha da büyük bence bir hınca dönüştü. Bir nevi bir artık devekine olarak açıklayabileceğim bir halde. Üç kere berat etti. Yani e, biz bunu ulusal, uluslararası basında açıklamakta çok zorlanıyoruz. Beraatin üçüncüsü, birincisi, ikincisi ne demek diye mahkeme direndi, yerel mahkeme yargıtaya direndi. E, son. Direnme kararı yani direnme dediğim de e, direnme yoluyla verilen beraat hükmü 9 Şubat 2011 tarihini taşıyor. Yine kamuoyu e, yerli yabancı tüm unsurlarıyla oradaydı. Şimdi e, bir yıl 9 ay sonra e, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Perşembe günü e, bir 6. celse oldu. E, Mısır Çarşısı ile ilgisi yok artık sürecin. Ona eklemlenmiş yan davalar görülmeye devam ediyor. Birdenbire... Zaten saat on buçukta başlaması gereken e, dava e, saat üç buçuğa sarktı. E, ve e, savcının e, da hazır bulunduğu bir ortamda avukatlara, Pınar Selin avukatlarına kapalı olarak e, içeride e, bu davaya yıllardır e, bakmakta olan mahkeme başkanının izinli olduğu bir celsede kapalı kapılar arkasında... Mahkeme bir karara varmış. Biz içeri girdiğimizde avukatlara ve bize o karar sunuldu. Tebliğ Aynen tebliğ edildi. Karar da şu mahkeme kendi kurduğu berat hükmünü bozup bir ara kararla kendi kararını. Berat kararını yok saydı. Şimdi yani... Bu beklenen bir şey değil değil mi? Anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla benim... Yani yargıtay bozma kararı verdiği zaman... Yerel mahkemeler genelde daha önce verdikleri kararda direniyorlar... ...ve tekrar yargıtaya... Gidiyor yanılıyor muyum bu sefer yerel mahkeme kendi kararından vazgeçmiş oldu daha önce vermiş oldu kararını. zaten aslında yargıtayın daha önceki direnişleri de kendi kararında üç kez yargıtaya direnebilmesi ve beraat hükmünü kesin olarak kurması bir mucizeydi. Bu direnişini sağladı Ama direnme kararı diye bir şey yok Yani bir beraat hükmü kuruluyor Ve beraat hükmü kurulduktan sonra Artık mahkeme dosyadan el çekiyor Yani şimdiye kadar pek çok hukuksuzluk yapıldı Davaya müdahalelerden Kampanyalara, iftiralara, dediğim gibi çeşitli türlü çeşit kitişicilik katli oyunlarına, karartılan delillere, zorla işkenceyle oluşturulmuş ifadelere. Ama burada başka bir şey yapıldı. Burada söz konusu mahkeme doğrudan yasayı çiğnedi. Bu Türkiye hukuk tarihi, dünya hukuk tarihinde bir ilk. Öyle bir skandal ki akıllar almıyor, biz Kala kaldık avukatlar kala kaldı yani buna nasıl cüret edilebiliyor diye ve bunun arka planı tabii çok ilginç yani çok ince çok hesaplı çok bilinçli ee, bir operasyon yürüyor. Ee, Pınar Selek süreci 28 Şubat'ın bir ürünüdür komple olarak ee, ve AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemde bu e, hukuk dışı e, müdahalelere son verilmişti. Şimdi 28 Şubat'ta tekrar ödeşildiği söylenen bir yerde yeniden... Bu operasyonların başlamış olduğunu görmek e, tabii çok düşündürücü ve yeniden kamuoyunun çok uyanık ve mücadeleci olmasını gerektiren bir süreç. Artık olay benim için Pınar Selek nezdinden çıktı. Hepimizin birlikte e, var olması gerekiyor. Bu nedenle de e, 27 Kasım Salı günü e, Cezayir Büyük Salon'da bir özel toplantı düzenleyeceğiz e, kamuoyuyla birlikte. Saat hem bir kaçtı? Saat sekizde akşam hem bir o infial sesini vermek hem de on üç Aralık diye konulmuş olan bir sonraki duruşma tarihine kadar dalgalarla bu sesi yükseltmek için. Biz Pınar'ın direneceğini bütün bu baskılara rağmen aynı umudu içinde yeşerttiğini Her zaman da yeşil tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Ama bunun artık bir son bulması gerekiyor bir Kesinlikle insan üzerinde, hani, bir insanın hayatı üzerinde bu kadar oynanması. Pınar Pınara da konuşmaktansa Pınarı bir gün bu programda görebileceğimiz, burada yaşadığı ürettiği ortama kavuşmak istiyoruz. Yani sadece Pınar için değil, dediğim gibi Türkiye için şart bu istek. Ee, Programın ikinci bloğunda genç bir arkadaşımızı konuk edeceğiz. Geçen hafta bahsetmiştik Hay Social adlı bir sosyal paylaşım sitesini kuran Burak Buldukla Burak bulduğu konuk olarak almadan önce genç bir grupla Detipikasso e, grubuyla e, devam ediyoruz. Son ayar. Radyo Agos Açık Radyo Reklamlar Kitap Dünyası TÜYAP'ta Buluşuyor 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Çocukluğum, Yurdumdur temasıyla 17-25 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de. Ben Özel Sezin okulu öğrencisi Elif Tarım'dım. Aklımızda gerçekleşen herkes için barış projesinde öğrendim ki yaşadığımız dünyaya sahip çıkmalı, onu korumalıyız. Unutmayalım ki birlikte her şeyi değiştirme gücümüz var. Reklamlar bitti. Söz uçar. Açık Radyo. Radyo Agos. Robert'in DJ'lik macerası bizi kızgın kumlardan serin sulara atmaya devam ediyor. Son olarak Rusya, Ermenistan ve Macaristan karması bir grubu dinledik. Etipikasso'yu ve özellikle Gaya Arut Yunyan'ın çok özel yorumuyla eski Ermeni şarkılarına çok özel, çok özgün, yepyeni bir yorum getiriyorlar. Ve böylelikle aslında ortak ve karma haleti Ruhi'yi en güzel şekilde sunuyorlar. Teşekkürler tekrar o Bu kızgın kumlardan <gülüyor> hikayesini tam tasvip etmesem de <gülüyor> sabahım, saatim. <gülüyor> e, ama bu şarkıları bulup seçmek gerçekten benim için güzel bir uğraş. Yok yok belli oluyor. Sardı. <gülüyor> Umarım dinleyenler için de öyledir. E, Burak Bulduk konuğumuz. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. E, geçen hafta da bahsetmiştik. Az önce de sözünü ettim. High Social e, sitesinin kuru, kurucusu. E, nasıl tanımlarız High Social'ı kısaca? High social bir e, sosyal paylaşım sitesi içerisinde e, çok fazla özelliğin olduğu işte insanların video, resim, müzik ve benzeri paylaşımlar yapıp kaynaşabildiği bir e, sosyal paylaşım sitesi. E, high social Hi anlamından da geldiği gibi Ermeniler özel bir site. E, bilmeyenler için, için açıklayalım Ermenci de Hay Ermeni demek. Doğru evet. Ermeni sosyal sitesi hı hı. diyebiliriz buna high social için. Yaklaşık ben 8 ay önce başladım bunun e, yazılım çalışmalarına ve 2 hafta önce start verdik, başlangıç yaptık. Bu süreç içerisinde tabi maceralı bir süreçti. E, öncelikle arkam e, aklımda bir marka oluşturma düşüncesi vardı, nereden yola çıkayım, e, isim bulma düşüncem vardı. İşte high World mı olsun, High Network mu olsun ve benzeri. Ondan sonra High Social adını koydum, yazdığım süreçten sonra bugüne kadar geldik. En, en baştan başlayalım Ee, dışarıdan baktığımda şahsen beni çok heyecanlandıran bir girişim bu. Ee, çünkü biz Ermeniler dediğimizde Türkiye'nin küçülmüş, azalmış, ufacık kalmış Ermeni cemaatini düşündüğümüzde gözümüzün önüne hep genelde e, bitmekte olan bir hayat. Ee, yaşlılar, ağlayan insanlar veya dua eden insanlar, e, içine kapalı bir toplum, e, bugünle çok teması olmayan bir toplum geliyor maalesef. Böyle Türkiye'nin bir tadı kültür sosu böyle bir şeyi var tınısı var elbette ki ama bundan da biz çok haz etmiyoruz. Çünkü bu çok yaşayan bir şeyi ima etmiyor. Senin yapmaya çalıştığın şey high social bir sosyal paylaşım sitesi olarak da tam tersi bugüne ait ve bugünün ruhunu yakalamaya aday bugünün ruhunun içinden zaten çıkan bir şey. Nereden isti yani sen neden böyle bir şey kalkıştın? Şimdi şöyle aslında hep aklımda vardı yapılmayan bir şeyi yapayım insanlara fayda sağlasın bu daha nasıl zenginleştirebilirim diye benim eskiden de farklı girişim tecrübelerim olmuştu işte bir dergi yayıncılık tecrübem olmuştu sonrasında bilişimle ilgili farklı tecrübelerim oldu en son hani buna bir iç girişimcilik de denebilir böyle insanın hani tutkularıyla olabilecek bir şey isteyerek var ederek Böyle bir şey düşündüm. Yapılmayan bir şey yapayım istedim. Ee, kendi yaşadığım topluma ait bir şey olsun. Fakat bu sadece İstanbul'da da sınırlı kalmasın. Yani tüm dünyaya yayılsın. Neden böyle bir şey istedim? Çünkü e, Ermeniler birbirlerinden kopuk yaşamaya başladılar. Tamam bir Facebook gibi bir portal var elbette ki. İnsanlar arkadaşlarını buldular. E, iletişime geçtiler. Fakat benim e, bahsettiğim yapı böyle tüm hayların Ermenilerin bir arada olup... Hani beraber vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir yapıdan Buradan hareketle böyle bir şeye başladım ve bugüne kadar geldi. İki hafta oldu dedin. İki haftada şu an kaç üyeniz var? Şu anda e, bine yaklaştı. Dokuz üye var. E, bunun yaklaşık üçte biri İstanbul'dan diyebilirim. E, Ermenistan, e, Rusya ve Amerika ağırlıkta şu anda. Peki en çarpıcı olarak ne gözlemledin bu özellikle başladığından beri site içeriklerine vesaire dair? Öncelikle şunu gözlemledim insanlar siteye çok çabuk adapte oldular. Yani mesela üye olan birisi siteye birkaç dakika sonra hemen resmini paylaşabildi, videoyu ekleyebildi, müzik paylaşabildi. Bu benim hoşuma gitti yani bu bir sosyalde tecrübe aslında ben de insanları gözlemliyorum neler yapılabiliyor İnsanlar ne kadar çabuk adapte olabiliyorlar. Ben içeriği bir de çok yabancı olmaması için diğer sosyal sitelerde kullanılan menü dizaynını siteye entegre ettim. Yani sıfırdan tamamen insanlara yabancı gelebilecek bir şey yapmamak için daha pratik kullanabilecekleri şekilde dizayn ettim. O yüzden gözlemlediğim şey insanlar çok çabuk adapte oldular. Burak anladığım kadarıyla sen bir programcısın öyle mi? Yani Çünkü şunu istedim ve yaptım diyorsun. Kendi başına yapıyorsun bütün bunları. Evet, kendi başıma yaptım. yurt dışından tabi bağlantılı olarak modül geliştirdiğim firmalar da oldu. Mesela bir harita uygulaması için Google'la çalışma yaptık. Veya bir hava durumu uygulaması var mesela sitede içerisinde. 800 Dünya Şehrine ait anlık hava durumu raporu. Bununla ilgili İngiltere'deki Greenwich hava durumu merkezi var. Onunla bir bağlantı yaptık. Yani farklı modüller var sitede. Belki yüzlerce modül. Bunlarla ilgili 10-15 modül ...beraber iş yaptığımız firmalarla... ...yurt dışındaki... ...geliştirdiğimiz şeyler de var ama... E, ...dedim gibi ben sıfırdan başlattım... ...ve süreç içerisinde... E, ...diğer firmalarla... ...beraber işbirliği yapıp bugüne kadar geldik. Sen bu iş için para da harcamışsın anladım kadarıyla. E tabii bu... E, ...yani bir sosyal portal oluşturmak... ...gerçekten masraflı. Hı. Yani insanın hani emeğinden ziyade... E, ...hani parasını da... ...giden bir şey ve daha... ...ileride daha da fazla para gidecek. Ne kadar harcadığını sorabilir miyiz? Vermiyim kendisine. Yani şu anda hani böyle bir rakam vermek istemem. Ee, ufak bir bütçeyle başlamıştım Mart ayında. Hani bir mesela barındırma hizmeti alıyorsunuz, bir isim hakkı alıyorsunuz. Sonrasında işte markayı tesir ettiriyorsunuz. bunlar yasal prosedürler. Ufak miktarlar bunlar. Sonrasında binlerce kişiyi barındırmak için farklı ana bilgisayarlara gereksinim duyuluyor. İşte bu bir tane ana bilgisayar İstanbul'da, bir tanesi Fransa'da. Fransa'daki yurt dışındaki e, girişleri kontrol ederken burası bu e, Türkiye'deki girişleri kontrol ediyor. İleride çok daha masraflı olacak. E, çünkü e, düşünsenize ya yüz binlerce kişi olduğunu bunu ve bu, bu kadar kişinin trafiğinin e, kontrol edilmeye çalıştığını gerçekten çok masraflı. E, insan emeği de isteyen bir iş. Yani sürekli başında... Pek çok kişinin olması gerekiyor. izlemesi gerekiyor. Ee, içerisinde forumlar var. Bu forumlarda neler konuşulduğunun ayıklanması lazım. Peki bu kaç anlamda... kişi? <gülüyor> <gülüyor> Aynı, <gülüyor> Aynı soruyu soracaktık. <gülüyor> evet, yani. değil mi? <gülüyor> kaç kişi emek harcıyor e, şu an? Hani arkasındaki e, nasıl bir ekip var? Şu anda şöyle söyleyeyim. E, yazılım yapan tek benim. Fakat e, güvenlik tarafında işin bu e, yani benim beraber iş yaptığım firmada yaklaşık beş kişi var şu anda. Sistemin güvenliğini izliyorlar 24 saat. Fransa'da da 3 kişi var. Onlar da gene sistem yönetimini izliyorlar. Yani toplamda 9 kişi var diyebiliriz. Bayağı geniş bir ekip. Tabii doğrudan hani benim çalıştırdığım kişiler değil bunlar. Yani firmanın güvenlik uzmanları benim yatırım yapıp onlarla işbirliği yaptığım firmanın. Personeli. Bu bin kişi dedin bu Ermeni ölçeğinde epey ciddi bir rakam. İki haftada çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladığını gösteriyor. Bunun ne kadar yurt dışından ve nerelerden katılanlar var? Şimdi özellikle ben aslında siteyi devreye aldığımda öncelikle İstanbul Ermeniler için devreye almıştım. Daha doğrusu Türk Ermeniler için. Yani bu kadar yurt dışından kısa zamanda giriş yapılacağını hiç ummamıştım. Bu şöyle oldu. Sarkis Güre ile bir röportajımız olmuş Agos gazetesinde. Kendisi siteye üye olmuş. Ve benimle irtibata geçti, Bir haber yaptı. Sonra o haber e, Ermenistan'da Ermenice'ye çevrildi. Rusça'da Rusça'ya çevrildi. E, akabinde Vatan Gazetesi'nden e, bir yazar beni arayıp haber yapmak istedi derken birden yayıldı. Ve dolayısıyla benim kontrolümden çıktı olay. Yani ben... Argus'un hani... gücü adına diyoruz <gülüyor> Gerçekten çok teşekkür ediyorum Agosta'da. Benim kendi kendime bir verdiğim bir söz vardı. Hiçbir gazeteyi, hiçbir yere aramayacaktım. Röportaj yapılmasını istiyorum şeklinde. Neden? Çünkü şöyle düşündüm. E, projenin başarısını ölçümlemek istedim. Yani gerçekten ben eğer iyi bir şey yapma, yaptıysam e, birileri mutlaka bundan haberdar olacak ve beni arayacaktır diye düşündüm. Yani kendi kendimi test etmek istedim. Yoksa elbette ki Ağustos'ta çalışan arkadaşlar var farklı gazetelerde de. Mutlaka haber yaptırırdım. Fakat istedim ki İnsanlar bunu görsün ve ben bileyim ki ben değerli bir şey yapmış mıyım, yapmaya çalışıyor muyum, birileri bunu fark ediyor mu? Çünkü işin içindeyken bunu fark etmek çok zor. Hani dışarıdan bir şeyleri fark edebiliyorsunuz ama e, işin içindeyken gerçekten zor oluyor ve birilerinin e, görmesi için bekliyorsunuz. Ben fazla da beklemedim. İki, i̇kinci gün geldi teklif. E, gerçekten e, çok hoşuma da gitti. Ne mutlu sana bir şey yaptın ve fark edildi. Bu gerçekten insanı çok tatmin eden bir şey. Umarım yolu da açık olur. Sohbetimize devam edeceğiz. Ama şunu da söylemezsem haksızlık etmiş olurum. Senin siteden ilk bahseden bize, bana bahseden Yerit'ten arkadaşlardı. Ermeni toplumu içerisinde gençlerin oluşturduğu Yerit adlı bir grup var. Onlar beni haberdar ettiler. Ben Sarkis'e söyledim. Sarkis sana ulaştı. Dolayısıyla onlara da teşekkür ediyoruz. E, Braç grubunu ben çok seviyorum. E, Avrupa'da müzik yapıyorlar. Ermenice, Balkan dilleri, Kafkas dilleri farklı dillerde e, farklı türlerde de farklı türleri harmanlayan bir müzik yapıyorlar. E, İstanbul'un Ermeni halk şarkıları azdır. E, yerel e, şarkılar çok fazla yoktur. Onlardan biri Agavni. Bir Agavni'nin, Agavni adında bir kadının hikayesini anlatıyor. İçinde çokça Türkçe e, söz kelime de var. E, Ermenice bilmeyenler de bir şeyleri anlayacaklardır. High Social İstanbul'dan çıkıp bütün dünyaya e, yayılan e, bir e, sosyal fenomen olsun dileriz ki. E, ona benzer bir şekilde İstanbul'dan çıkmış ama Avrupa'da seslendirilmiş Agavni şarkısıyla devam ediyoruz. <gülüyor> Amin Zakiye, na go došloce. Amin Bargere, doctorin Zocce. Amin Bargere, Yer social ortamınatsin Burak Buldukla sohbetimize devam ediyoruz Ee, Burak sitede başka sosyal paylaşım sitelerinde olmayan neler var Sen bir şeyler eklemişsin çünkü yeni bir, bir takım fikirler üretmişsin anladığım kadarıyla Evet şimdi şöyle oldu Ben de bir Facebook kullanıcısıyım bir Twitter kullanıcısıyım Veya diğer sosyal ağlarda ben de kullanıyorum ee, Gözlemler yaptım arkadaşlarımla sürekli hani fikir birliği yaptık ki Neler olmalı neler eklenebilmeli yani Farklı olan neler olmalı Mesela Facebook'un bir timeline özelliği var zaman tüneli Pek çok kullanıcı tarafından beğenilmiyor Ben de siteyi geliştirirken bunları yaparken hani neler seviliyor neler sevilmiyor ayıkladım. Timeline koymadım zaman tüneli. İşte benzeri şeyler koymadım. Bazı e, insanların hani ihtiyaç duymayacağı şeyler. Artı olarak neler, neler ekledim? Mesela bir mağaza modülü var. Bu çok işlevsel bir modül olacağını düşünüyorum. İlan panası olarak düşünebiliriz. E, evini arabasını satmak isteyenler, işte kiralamak isteyenler veya elindeki ticari bir ürün olsun ya da olmasın satmak isteyenler buraya ilan verebiliyor ücretsiz olarak. Resimlerini ekliyorlar, özelliklerini ekliyorlar. Ee, farklı para birimlerinde, fiyatlarını da belirtiyorlar. Ve yayınla dediğiniz anda hani bu tüm sitedeki kullanıcılara yayınlanıyor. Benim şöyle bir ürünüm var. Ee, i̇şte ben bir e, bilet satmak istiyorum, bir kitap satmak istiyorum. Veya benim işte şu metrekarede bir evim var. Bunu kiralamak istiyorum. Böyle bir modül var. Bu nedir? Hani herkeste şey vardı. İşte yabancıya gitmesin, tanıdığıma gitsin. İşte e, bileyim, edeyim onun kim olduğunu. Hani bu sonuçta bizim toplumumuzla ilgili bir site olduğu için hani Bu site içerisinde farklı ilanlar verilebiliyor. Bu üyeler arasında bir sinerji de oluşturabilecek bir şey. Mağaza modülü var. Onun dışında şehir kameraları modülü ekledim. Şu anda İstanbul ve Ermenistan'daki farklı şehir kameralarına bağlantı yapıyor. Canlı yayında izleyebiliyorsunuz. Ermenistan'dan 3 kamera bulabildiğim. İstanbul'da çok fazla vardı zaten. 30 kamera renkli ve canlı olarak izlenebiliyor her daim. Onun dışında... Gelişmiş bir anket modülü var. Kişiler anketler yapabiliyorlar. Bu Kendi tasarımlarını uygulayabiliyorlar anketlerine. Duvar modülü var. E, burada her türlü paylaşım zaten yapılabiliyor. E, Facebook ve Twitter ile entegrasyon var. Siteye eklediğiniz herhangi bir içeriği tek tuşu Facebook'ta Facebook'taki hesabınıza yollayabiliyorsunuz. E, geri besleme yok ama Facebook'tan High Social'a yok. Bununla ilgili ben Amerika Facebook'ta da görüşmüştüm. İzin vermediler oradaki içeriğin buraya alınmasına. Biz gönderebiliyoruz ama oradan ...yollanmıyor. Zucker belki bir yazsam belki bir torpil yapar. Ona ulaşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Yazdığım departmandan birkaç kişiyle görüşmüştüm. Yani böyle bir şey müsaade etmeyeceklerini söylemişlerdi. Şöyle söyleyeyim. Onun dışında ileriye dönük olarak... ...mesela bir sınav modülü eklemeyi düşünüyorum. Aslında bunu yaptım da daha eklemedim. Elimde bonus olarak tutuyorum diyebilirim. Öğretmenler öğrenciler için sınav yapabilecekler site üzerinden. Iı, şıkları ekleyecekler, soruları ekleyecekler ve doğru yanıtları kendisi seçecekler. Siteye bunları işaretleyecek ve paylaştığı anda bütün öğrencilerine, listelerindeki gönderecek. Öğrenciler bunları... Ben, ben bunu anlamadım. Evet. Ee, şimdi öğretmenler zaten okulda e, çocuklara bolca sınav yapıyorlar. Neden evet. internet ortamında sınav yapmak istesinler? Bu işin aslında biraz eğlenceli tarafı. Ben bunu şu nedenle düşünmüştüm. Hani eğlence amaçlı üyeler birbirlerine sınavlar testler yapsınlar. İşte Bilgi birikimlerini ölçsünler. Yani bu yani mizah içerikli de olabilir. Ya buradan harekette de çıkınca dedim ki yani öğretmenler öğrenciler için de sınav yapabilirler. Veya farklı alanlarda da kullanılabilir. Yani kimin nasıl kullanacağına ben aslında karışmak istemem. Ben böyle bir yorum yaptım. Hı -hı. Ben bunu size ekleyeceğim ve bakacağım ki kimler ne için kullanıyor. Bunu gözlemlemek de. Burada hazır olacak. öğretmenimiz var ona sordum böyle bir şey işine yarar mı? Allah bilmiyorum yani deneyip yaşamak lazım. Ben zaten hele bir üye olayım o vakit gelmiş anlaşılan. Ben geç idrak ediyorum ya tüm teknolojik ben, gelişmeleri. Ben de aynı durumdayım ama program çıkış <gülüyor> ay ISOC'la ben de iyi olacağım. Sınavda modülünü kullanmayacak sesi. olsam da. Kesinlikle beni tabii daha çok şey heyecanlandırıyor. Yani toplum dediğin şeyi o kadar geniş yorumlamışsın ki bütün bir Ermeni dünyasını kapsayacak. <gülüyor> Ve yani genelde de biliyor musun algı şeydir işte böyle bir çöp çatanlık yapalım o onu bulsunuz. Şu şunu bulsun Hani 40 yılın bir başı çok daha geniş bakan ve hani insanlar birbirini bulsun ve aslında ne kadar ayrı deneyimlerle de olsa bir ortak yerden çıktığını hem bunu hem de o geniş dünyayı paylaşsın o kısmı çok çok heyecan verici. Dolayısıyla hani etkileşimlerle acaba evrilebileceği kendi içinde sana ilham verecek başka modülleri şekilleri olabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Elbette hani daha da geliştirilecek şu anda bir, bir başlangıç ve ben bunun çıkış noktası olarak çöp çatan sitesi olarak özellikle kurgulamamak istedim. Tamam yani çöp çatan dediğimiz nedir hani sevgili bulunmak, eş bulmak ve benzeri. Ya bunlar aslında her yerde yapılıyor yani bunu yapmayacaksın, sen şunu aramayacaksın diyemezsiniz insanlara. Fakat sitenin konseptini belirleyebiliyorsunuz en azından hani çizgisi sosyal paylaşım. Ama içeride isteyen istediği şeyi yapabilir elbette. Tabi kuralların ve gizliliğin el verdiği ölçüde. Yani o yüzden ben de sınırlı tutmak istemedim. Sırf İstanbul haylarıyla da sınırlı tutmak istemedim. Daha geniş yapmak istedim. E şu anda e, sitede altı dil var. Çoğu kişi diyor ki soruyor ki neden Ermenice yok. Hı hı. Şimdi ben de şöyle söyleyeyim. Site çok daha yeni. Ve ben bu siteyi yayına aldığımda özellikle Türkiye için yayına almıştım ve Türkiye'de bütün Ermenilerin en iyi konuştuğu dil Türkçe. Ve sonuçta yaşadığımız ülkenin dilini zaten sitenin e, başlangıç dili olarak seçmek en doğal hakkımız. Yani Türkiye'de bir site kurup da sırf Ermenice e, içerik oluşturmak da çok yanlış olurdu zaten. Yani yurt dışında da tepkiler geliyor. Ben de diyorum ki yani bunu ben zaten ilk Türkiye Ermeniler için kurmuştum. Sonrasında açacaktım bunu dünyaya. Fakat Agos'un haberinden sonra e, bütün herkes öğrendi. E, farklı dillere çevrildi. Ve ben de aslında arada kaldım biraz. Hani ne yapacağım? Ne zaman tercüme edeceğim? Başına bela olduk yani. <gülüyor> Tatlı bela diyelim buna. E, aslında öngörememiştim. Yani ben aslında çok e, planlı hareket etmeyi severim. Hani her şeyi zaman planına e, sokup ona göre... ...devreye almak isterim. Ve bu haberden sonra... hani ...kontrolümden çıktı diyebilirim size. E güzel ama kendi mecrasında... ...bir macera olarak ilerliyor. Ve e, tamam e, eleştirenler... ...bir yandan da katkı sunmakla da mükelleş. Sonuçta sen bir e, ortam hazırladın. O ortam yoktu. Şimdi olmayan bir şey var olmuşken... ...onun üzerinden neden o eksik yedik tabi denir. Ama hani bir şeyin eksikliğini hissedinin... ...ona devam ettirme aslında... Sorumluluğu da vardır ben de isterim Ermenice eklensin ama hani o zaman el vermek icap eder. Benim aklıma siteyi duyduğumda ilk gelen meselelerden biri de neden sadece Ermenilere özel olduğuydu. Belki bizim şu an dinleyicilerimizin aklına da gelebilir. Yani neden biz Ermeni olmayanlar için özellikle neden biz üye olamayalım böyle bir şeye? Bunun nasıl bir ihtiyaç olduğunu anlatabilir misin? Var mı benzeri belli bir etnik gruba ait sosyal paylaşım siteleri? Şimdi şunu özellikle belirtmek isterim ki site ırkçı veya ayrımcı bir site değil. Bu tamamen bir arkadaşlık sosyal paylaşım sitesi. Hani farklı toplumlara ait farklı siteler tüm dünyada var. Yani global düşünüp bütün herkese, milyarlarca kişiye hitap eden site de kurabilirsiniz. Daha sınırlı düşünüp İşte birkaç milyonluk insan için de site kurabilirsiniz. Şimdi ben bunu deseydim ki işte tüm dünya kullansın. E ben o zaman bir Facebook'a rakip gibi olmuş olacaktım. Yani benim hani tabiri caizse etimle budumla Böyle bir şey tek başıma başlıyor. Bir başka başlıyorum. bir derdin de var orada? Yani, yani başka bir ihtiyaçtan yola çıkıyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Hani farklılaşmış, farklılaştırmak diye bir şey var. Hani ya yeniden sıfırdan bir şey kuracaksınız. Ya da var olan bir şeyi geliştir farklı bir alana uygulayacaksınız. Hani ben... ...var olan bir şey geliştir, farklı bir alana aslında... ...tamam sıfırdan yaptım ama... ...farklı bir alana kurguladım. Neden Ermeniler özel yaptım? Çünkü yani bizim işte kiliselerimiz var, okullarımız var... Yani ...bir kültürün oluşması için bazı değerler vardır. İşte dil, dil, din... E, ...okul, kilise... ...ibadethane... ...bir sosyal paylaşım sitesinde... ...bu konuda bir eksikliğini gördüm ve... ...bunu da sırf Ermeniler için yapmak istedim. Ama dediğim gibi hani bu ayrımcı bir düşünce olarak değil... ...bir toplumun bireyleri olarak... Beraber vakit geçirmek, bir şeyler üretmek için yayınladığım bir site daha çok... bütünlükle Ermeni olduğumuzda, herhalde zaten dünyada daha hayırlı bir hale geleceğiz. Dolayısıyla aslında kökenden çıkıp evrensel olmanın çok tipik ve çok güzel, çok da güncel bir örneği. Belki şöyle de. E... Şey yapabiliriz. En azından benim yaklaşımım böyle. Hepimiz aslında internet kullanıyoruz ve son derece dünya açığız. Farklı kanallardan besleniyoruz. Hepimiz farklı insanlarla yan yana geliyoruz ama hepimizin de aslında bazen kendimize ait bir odaya ihtiyacımız var. High Social'da Ermenilerin dünyaya dağılmış olan Türkiye'li ve dünyaya dağılmış olan Ermenilerin kendine ait bir odası olarak onların iç sohbetini devam ettirdikleri güzel bir ortam olabilir, olacaktır eminiz. Burak çok güzel bir şey yapmışsın. Umarım yolun açık olur. Kolay gelsin diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz buraya. Ben de çok için. teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yine bir şarkıyla devam ediyoruz. Yine Fransa'dan bir grup. Desoriental Leyla diyor. أرض النار ما فتبحث من وسلام فتبحث Radio Agos. Jazz, mm -hmm. uh, rock, uh, blues, well, if you have to do that, what would you call it? Uh, symphonic punk country disco. Alchik radio. Reklamlar. başında kimseye söz vermiyoruz. Yeni yıla en güzel şehirlerde kutlama yaparak giriyoruz. Adios'la Barcelona, Berlin, Beyrut, Dubai, Londra, Moskova, Paris ve Roma'ya 249 lira puanla her şey dahil gidiş dönüş uçuyoruz. Ayrıntılı bilgi için adioskart.com.tr'ye tıklıyoruz. Adios yapı krediden. Kitap dünyası TÜYAP'ta buluşuyor. 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Çocukluğum Yurdumdur temasıyla 17-25 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de. Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın.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 Sigara Bıraktırma Hattı 171'i arayın. Reklamlar Bitti Açık Radyo Radyo Agos Ay Ben Kim Ay Ben Kim Ay Ben Kim Da Yetta Da etta etta to etta to Jeini Emekli Öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Paris Louis, günaydın. Ay sor, kısancors, noyemper, yirgu das Bugün 24 Kasım 2012 Cumartesi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kiç mi hayren? biraz Ermenice öğreneceğimiz Ay, Pen, Kim bölümüne hoş geldiniz. Bugün teklik ve çoklukla ilgili çalışmalar yapacağız. Türkçe'ye bir tek bir tek gibi tercüme edebileceğimiz mı veya mın bir de çoğul ekleri olan ler,ların Karşılığı er ve nereden bahsedeceğiz? M veya mının kullanımında kolaylık olması için İngilizce e ve en'in kullanımını hatırlamanızı istiyorum. Bu oldukça yararlı olacak. İngilizce'de bir kitap demek için ebook, bir elma demek için an apple deriz. Hatırladık değil mi? Aradaki fark, de m veya m'nın kelimenin arkasına gelmesinde. Örnek, narinç, m, şun, m gibi. Dikkat edilmesi gereken tek bir şey var. M veya m'nın kullanımı arkasından gelen kelimenin ünlü veya ünsüzle başlamasına bağlıdır. Örneğin, Narinç, m, narinç, mı? e, mı? e. Çünkü e sesli bir kelime. Gadu, m, e, gadu, e. Gadu, m, ç, narinç, m, ç, şapat, m, e. Son dediğimi anlay anlayabildiniz mi? Bir haftadır dedim. Şapat mın e. Yarın öbür gün bu cümleyi tamamlayacağız. Şapat mın e deyip arkasından başka sözler getireceğiz. Şapat or mı çe. Bir cumartesi günü değildir. Bu kadar uzun bir cümle kurduğumuza inanabiliyor musunuz? Evet, işte bugünün kelimeleri. Kirk, kitap. Tert, gazete. Lur, haber. Gin, kadın. Digin, bayan. Ayr, erkek. Alıştırmalarımıza geçelim. An, gin, m, če. o, bir kadın değildir. Ayr, m, e, bir erkektir. Ays, kirk, m, če. bu, bir kitap değildir. Tert, m, e, bir gazetedir. Kısaca çoğul takılarından da bahsedelim. Çoğul takılar için ne demiştik? Er veya ner. Tek hecelilere er, çok hecelilere ner eklenerek çoğul yapılır. Örnek, kirk, kitap. Kirker, kitaplar. Lur, haber. Lurer, haberler. Digin, Bayan, diginler, bayanlar. Gadu, kedi, gaduner, kediler. Sevgili dostlar, sireli paregamler. Hadi bu hafta sonu yine 10-15 dakikanızı ayırın ve bugüne kadar öğrendiklerinizi puzzle'ın parçaları gibi yan yana getirip kendi cümleciklerinizi kurun. Keyifli olacağını düşünüyorum. Parov, Mınak serov, Mınak parov, iyilikle kalın. Mınak serov, sevgiyle kalın. pari şapata verç polarit, Hepinize iyi hafta sonu. Ay ben kim? pankim. I et do do e e-do-do, j-e-ni-nu, j-e-ni-nu, men men du sh a du sh a vo Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Bir diğer önemli konumuzla Halep'le devam edelim. Agos'un belli dönemlerde hep dertleri olur konu başlıkları değil. Halep bütünüyle Halep Ermenileri özelinde de ayrıca Agos'un özellikle Sen'in aracılığında tabii çok içeriden takip ettiği bir konu oldu. Profesör Kate Wotempoğ, Kaliforniya Üniversitesi'nden modern İslam, insan hakları ve barış konularında uzman profesörle Sarpi Gazarya'nın yaptığı bir röportajla Batı Ermeniliğinin Halep'te bitiyor olması tehlikesi üzerinden bir görüşlere, bir durum tespitine yer verdik. Beril eski çevirdi. Ee, ve burada aslında e, Profesör Wotempo e, giderek e, antikalaşma e, bir nostalji unsuruna dönüşüp e, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir Batı Ermeniliğine vurgu yaptı. Yani orada bir yaşam var ve bu savaşın sürekliliği e, ve sonrasındaki gelişmeler aslında e, Suriye'nin Lübnanlaşması e, giderek e, Orta Doğu'nun çok önemli bir merkezinde daha bir arada yaşama Hristiyan unsurlarla üretilen kültürün yok olması radikal İslam'ın daha meşru bir hayat yeni bir hayat olma tehlikesini getirecek ve Batı Ermenicesi tüm kültürü ve aslında orayı oraya yapan yani Halep'i Halep hale yapan unsurlardan biri yok olacak böyle bir tehlike var dedi sen Oralardaydın hem de tam e, savaşın patlak verdiği giderek e, Ermeni köylerine yaklaştığı zamanda da içeriden her şeyi gördün. E, biraz oradan başlayalım sonra senin yazını devam edelim. E, çeşitli vesilelerle konuştuk, yazdım e, zaten, e, paylaştım oradaki izlimlerimi. E, Kate Wattenpoh'nun e, kaygısı yani Batı Ermenilerinin e, özellikle Halep Ermenilerinin Bir cemaat olarak bir topluluk olarak yaşantısının sona eriyor olduğu gözlemini maalesef ben de Ağustos ayında yerinde gördüm dediğin gibi. Suriye'de çok zor şeyler yaşanıyor. Bir savaş yaşanıyor. Her gün neredeyse 150-200 insan ölüyor. Esad rejiminin suçları malum ama muhalifler de silahlandıktan sonra ya daha doğrusu muhaliflerin de silahlanmaları bu kan gölünü belki de daha da şiddetlendirdi. Ben başından beri e, muhalefetin taleplerinin haklı olduğunu ama bunun silahsız bir mücadeleyle yürütülmesinin daha doğru olacağını e, düşünüyordum. En azından bu kadar kan dökülmeyebilirdi. E, i̇şte bu iki taraf silahla, silahlı olduğunda da arada bazı silahsız insanlar kalıyorlar tabii ki. E, Suriye'nin Hristiyanları bu gruplardan biri. Suriyeli Ermeniler de bu gruplardan biri. Ee, onlar geleneksel olarak esat rejimi altında kendilerini daha güvende hissettikleri için rejime bir bağlılıkları var. Ee, muhaliflere kaygıyla bakıyorlar çünkü onlar geldiklerinde iktidara kendi başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Ee, bu anlamda bir güvenceye de sahip değiller. Gerçekten ne olacağı <gülüyor> özür dilerim belli değil. Ee, bir belirsizlik var ve E, bu ortamda da e, birçoğu bu belirsizlik ortamında, bu şiddet ortamında birçoğu çareyi yurt dışına gitmekte, özellikle Ermenistan'a gitmekte buldu. E, daha varlıklı kesimdi bunlar ama halk tabakaları pasaportları olmadığından paraları olmadığından Halep'te yaşamaya devam ediyorlar ve onların yaşadığı mahallelere, evlere kadar neredeyse girmiş durumda şu an çatışmalar. E, Halep'teki durum çok vahim, herkes için vahim. E, ben şahsen e, Türkiye'li Ermenilerin ...Halep'li Ermeniler, Suriyeli Ermeniler için yapması gereken e, bazı şeyler olduğunu e, düşünüyorum. Yerimizde durmamız yani, <gülüyor> tekrar özür diliyorum, e, sadece durarak, izleyerek, uzaktan bakarak ve acıyarak, üzülerek e, yaşamaya devam etmenin doğru olmadığını düşünüyorum oradaki insanların birçoğu bizim akrabalarımız, aile dostlarımız, tanışlarımız ve onlar için yapabileceğimiz bir şey var ve bu haftaki yazımda da ona dikkat çekmeye çalıştım açıkçası. Suriye konusunda Türkiye'li Ermenilere düşen görev başlığını taşıyor. Tüm bu süreci özetledikten sonra hali hazırda zaten 30'a yaklaşan Suriyeli Ermeni'nin İstanbul'a geldiğini ve bir yardımsever iş adamının desteğiyle hayatlarını idame ettiklerini ancak sayı Artmaya başladığında e, çok daha organize bir şekilde hareket etmek gerektiğini belirtiyorsun. İki boyutu var. Yani bir e, devlet tarafından, Türkiye Devleti tarafından sağlanması gereken güven ortamı. Çünkü malum Suriyeli Ermeniler zaten der zordan geçerek... E, Yaşadıkları toprakları terk etmek durumunda kalmış olan e, insanlar onların geriye tekrar Türkiye'ye gelmesi kendi açılarından büyük bir travma ve üstesinden gelinmesi gereken bir süreci işaret ediyor bir de Türkiye Ermenilerinin onlara destek olması sahip çıkması boyutu var İki taraftan da biraz açalım mı konuyu? E, tabii e, dediğin gibi Suriyeli Ermeniler için Türkiye'ye gelmek hiç kolay bir şey değil. Türkiye'ye dair önyargıları, kaygıları, öfkeleri, haklı tarihsel nedenlerden kaynaklanan öfkeleri ve şüpheleri var. E, Türkiye Devleti'nin Suriye e, politikası da açıkçası onları bu anlamda rahatlatmıyor. Türkiye'yi Suriye'yi karıştıran unsurların en önemlilerinden biri olarak e, görüyorlar. E, dolayısıyla e, ilk anda sorduğunuzda kimse Türkiye'ye gelmeyi tercih etmeyecektir. Ama bir de realite var. Ee, Halep özellikle, Kamuşlo, Kesap, Ermeni yerleşimleri, Ermenilerin yoğun olduğu yerleşimler bunlar. Türkiye sınırına çok yakınlar. Ve bir daha yoğun bir kriz anında, bir saldırı anında e, Türkiye sınırına doğru koşmak, Türkiye sınırına sığınmak, Türkiye içine sığınmak gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir bu insanlar. Ve yine senin dediğin gibi o insanların kamplara yerleştirilmesi... E, ...pek onlar açısından kolay bir şey değil. Yüzyıl önceki travmanın yeniden yaşanması anlamına gelecek. Bu insanların dedeleri zaten Türkiye'den sürüldüklerinde... ...Halep'te, Suriye'de, Derzor'da, kamplarda, çadırlarda kalmışlardı. Aynı şeyi yüzyıl sonra bu insanlara yaşatmak büyük bir travma olur. Burada öncelikle biz Türkiye'li Ermenilere bir görev düşüyor. Bu travmanın farkına varmak ve buna izin vermemek konusunda... ...elbette ki devletin de bir borcu var. Yani Türkiye Suriyeli sığınmacılara kucak açarken çok da doğru bir şey yaparken bence bu anlamda. Yüz yıl önce Türkiye'den Anadolu'dan gitmiş sürülmüş e, nineleri dedeleri katledilmiş insanların torunlarına da kucak açmak ve onlara bazı imkanlar sağlamak e, zorunda. Burada iki taraflı bir bence borç var. Sevindirici bir şey. E, Türkiye'li Ermeniler içerisinde böyle bir hassasiyet böyle bir duyarlılık zaten oluşmuş durumda. E, geçen hafta e, öğrendik ki bir grup... Ermenistan'a göç etmiş olan Suriyeli Ermenileri kışlık kıyafet e, yardımında bulunmak için faaliyete geçmiş durumda çalışıyorlar. Çünkü Suriye'den Ermenistan'a gidenler yaz aylarında gittiler. Bir iki ay kalacaklarını zannediyorlardı. Bir iki ay sonra şiddetin duracağını umuyorlardı. Yazlık kıyafetleriyle gittiler ve şimdi Ermenistan'a kış geldi. Ama onlar hala oradalar. Beş aşkın insan. Bu insanların birçok sıkıntıları var. Bunların başına da kalın kıyafet geliyor ve İstanbul'dan bir grup şu an neredeyse bir tırı dolduracak kadar kışlık kıyafet toplamış durumda. Bu ne kadar aslında meseleye duyarlı olduğumuzu gösteriyor. Sevindirici bir haber. E, Patrikhaneden gelen bilgiye göre e, dün bir görüşme yapma imkanımız oldu. E, de bir takım vakıfları önemli vakıflarımızı ...bir araya toplayarak böyle bir e, Ermeni toplumu olarak bir şeyler yapma kararı almış durumdalar. Bu tam şekillenmiş değil, projelendirilmiş değil. Ama nasıl bir yardımda bulunabiliriz? Suriyeli Ermenilerin acısını azaltabilecek ne yapabiliriz? Buraya insanlar sığındığında onların derdine nasıl derman olabiliriz gibi bir soru... ...en azından hepimizin zihninde oluşmuş durumda. Ve şahsen biz de Agos olarak bu konuda elimizden ne geliyorsa... E, çorbada bizim de tuzumuzun olmasını ve bir takım yaralara merhem olmayı e, çok istiyoruz. Aslında tuhaf bir şekilde tarih sanki e, şeylerini, kartları yeniden karıyor ve e, daha farklı e, bir şekilde bir nevi yaşanmış e, acıları şifa verme hakkı şansı da veriyor. Eğer böyle okursan e, tersi okumalar da mümkün e, ama e, güncel durumu böyle görüp... E, Dediğimiz gibi hem Türkiye devleti açısından hem de e, Türkiye Ermenilerinin Ermeni toplumu denen algıyı daha geniş çeperli görmesi açısından e, bir diğer unsur olarak da Kate Fordunpoğunun işaret ettiği o tehlikenin bir fırsata dönüşüp Batı Ermeniliği denilen şeyin aslında var olan coğrafya her neresi ise orada kendini yeniden üretebilmesi açısından anlamlı. Bir ilave daha yapayım. Ee, çok iyi biliyorum ki biz Suriye ile ilgili ne zaman benzer yazıları yazsak aylardır. E, Ermeni olmayan dostlarımızdan da telefonlar, e-mailler geliyor. Biz de elimizden gelen yardımı e, esirgemek istemiyoruz. Biz de bu işte çalışmak istiyoruz diye. Yani eğer biz başlarsak, Türkiye'li Ermeniler olarak biz başlarsak bir şeyler yapmaya e, bize el verecek, destek verecek, e, omuz verecek çok sayıda insan olduğunu da biliyoruz. E, şimdi e, yine bir şarkıya geçelim. Ee, çok aradım ama bulamadım tam nereli olduğunu Orta Doğu'lu olduğunu biliyorum ee, Orta Doğu'dan Amerika'ya göç etmiş bir Ermeni ailenin e, çocuğu John Blazikcian Amerika'da Ud ustası olarak biliyor ve hani böyle Doğu ezgilerinin kullanıldığı bütün önemli filmlerde neredeyse onun Ud'unun sesi var Leonard Cohen'in şarkılarına eşlik ediyor onunla turnelere çıkmış bir insan epey iyi tanınıyor internetten arayıp bulabilirsiniz ondan Bekledim de gelmedin şarkısını Dinliyoruz. Özellikle baştaki itaf kısmına dikkat etmenizi hararetle tavsiye ederim. Ben Can Bilezikcan bu şarkiye büyük annem Nektar Bilezikcan için söylüyorum. Bekledim de gelmedin. <gülüyor> arka sayfada da senin yaptığın bir röportaja yer verdik. Şahsen benim çok çok beğendiğim, çok çok etkilendiğim bir söyleşi oldu. Büyükada'ya gittiniz ve Düzcani yoluyla görüştünüz. Sen, Ferda ve Uygar. Evet, bu hafta Ferda'yla ayrılmaz ikili halindeydik ve gayet uhrevi günler geçirdik. Evet, haber merkezine bizim ofisin <gülüyor> haber merkezine baktığımda ne zaman baksam ikinizin sandalyesi boş oluyordu bu hafta. Evet. <gülüyor> Derin bir muhabbet ettiniz aslında. Böyle e, hem zihinden zihni hem gönülden gönüle bir muhabbet olduğunu e, ben anladım. E, okuduklarımdan, sizin anlattıklarınızdan. Düycani Cündoğlu bu Çamlıca'ya yapılacak olan cami ile ilgili e, Yeni Şafak'ta yayınlanan yazısıyla da gündeme geldi bu hafta. Asıl onunla gündeme geldi ama biz öncesinde yapmıştık söyleşiyi. E, Düycani Cündoğlu... E sen de ne tür duygular uyandırdı? Sen sen ne hissettin bu röportajdan? Ben onun ne dediğinden çok senin ne hissettiğini merak ediyorum. Ee, vallahi o, o, zor bir karşılaşmaydı aslında. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, benim e, yakından bildiğim, takip ettiğim bir kişi değildi dersem bir hayli e, yoğun ilgi e, masar e, bir kişiymiş. Bir miktar zaten hani oradan özelleştirip yapıp hani bakmak lazım bu cenahlara diye kıssadan hisse bir e, yan çıkardım. İstanbul şimdi e, onu tanıdıktan sonra daha zengin hani bir insanı tanı, tanırsın ve onunla beraber aslında ne kadar farklı e, tarihlerden geldiğin e, ne fark edersin ama birlikte hani bugün de ne kadar çok konuşacağın şey olduğunu ve o konuştukların da belki karşılıklı olarak bundan sonraki günlerini başka türlü yaşayacağını düşünürsün ya biraz öyleydi. Ee, bana biraz deneyim olarak senin Arsine Hancıyan'la yaptığın söyleyişi hatırlattı. Orada da hatırlarsan sen... Ee, Arsin Hancıyan'ın o tüm e, buraya gelme ve kendini açma sürecini e, paylaşmak için e, uzun uzun dinlemiştin. Ben de öyle dinleme ihtiyacı hissettim. Duycan Cündoğlu da çok... E, gönlünü cömertçe açtı öyle diyeyim. O da hiç bilmiyor ne Agosu biliyor ne Randinkli bir teması olmuş. bir miktar hani sanki ket vurmuş gibi çok müthiş ilim, irfan, bilgi birikim sahibi ama iş daha güncel politikaya geldiğinde belli konularda sanki mesafelenmeyi tercih ediyor baktığı içine yani şöyle tarif ediyoru da hani ben bir denizin denize bakarsam şöyle bakıp duramam onun içinde hani balık olmam gerekir bir miktar sanki o nedenle durmuş gibi ve Dolayısıyla benim de kendi rezervlerim vardı bahsettiğimiz kişim Ülkücü hareketten geliyor 18 yaşına gelmeden iki kere hüküm giymiş derken bu örgüt işlerinden inanılmaz bir kırılma ve kopma yaşamış. Ama ondan sonra vardı yer yani İslamcılık ve oradan büyük bir okuma ve kendini geliştirme alanı bulmuş. ki hani Benim oraya dair de tabii durduğum yerden bir takım yine rezervler var. Dolayısıyla çok büyük bir tanışma oldu. O tanışmanın samimiyetiyle de böyle aktı her şey. Aslında ne kadar ilginç değil mi? Agos bence özünü temas arayışından, temas çabasından alan bir yayın. Sen de bu yayının, bu gazetenin tarihinin önemli bir parçasısın. Buraya emek taşıyanlardansın, Agos'u var edenlerdensin. Dücani Cündioğlu da Türkiye'yi anlamaya çalışan bir aydın. Ama bugüne kadar yollarımız hiç kesişmemiş. Yani bir Ermeni gazetecisi ve bir Müslüman aydını hiçbir şekilde yan yana gelmemişler. Elbette ki buna dair arayışlar vardı ama demek ki hala bu temasları kurabilmek için ne kadar çok evet, çaba göstermemiz gerekiyor. özel çaba gerekiyor. gerekiyor ve o çabayı görüp onun gereğine göre davranmak icra ediyor. En büyük ders herhalde buydu. Programı bitiriyoruz. Gene süremizin sonuna geldik. Bu zaman bize yetmiyor. Gevezelik ediyoruz tabii bitiremiyoruz. Evet, ondan. Hatırlatalım bugün Agos Şapkir günü internet sitemizde. Yine çok güzel yazılar, röportajlar var. Ararat Şekeryan beyinsiz adamla söyleşti. Bir internet fenomeni olan beyinsiz adam röportajı eminim ilginizi çekecektir. Ararat Şekeryan kendi de bir fenomen, uygun olmuş. O fenomeni zamanı gelince tanıtırız. <gülüyor> Şimdilik aramızda kalsın fazla insanlar duymasınlar. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik veda ediyoruz. Teoman'ın bir şarkısı kişisel bir şey e, şarkısını Raşit söylüyor.